Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim müziğine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? İzlediğiniz Siz nasılsınız? El erzim Efendim Mustafa Işıklı, başımıza olaylar geliyor. O an imtihan olduğunu unutuyoruz. İşten geçtikten sonra imtihan olduğunu anlıyoruz. İmtihan geldiğinde onu nasıl <gülüyor> fark edebiliriz? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin, ve ila cembil enbiyeyi vel mürselin, ve ila cembil evliyeyi, velhamdülillahi Rabbil Alemin. İmtihanlar başımıza geldiğinde o anda onu unutuyoruz. Sonra hatırlayınca evet, elbette ki pişman oluyoruz. Nasıl yapmamız gerekir? Bunun için yapmamız gereken şey hayatın bir imtihan olduğunu unutmamak. Her anda imtihanın geleceğini beklemek. Hayatı yaşarken bilmemiz gerekir ki her anımız imtihandır. Her nefesimiz imtihandır. İmtihan olmayan hiçbir anımız yoktur. İster İşimizde olalım, ticarette olalım, alışverişte olalım, evde, ailemizle beraber olalım, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle beraber olalım. İster nimet gelsin, ister musibet gelsin, her anda bir imtihan vardır. Karşılaştığımız bütün olaylar, bütün meseleler için de aynı şey geçerlidir. Yani bir imtihan vardır. Her anda bize Allah'ın bir vahyi, bir emri vardır. Mutlaka öyle bir durumda ya da ona benzer bir durumda Resulullah Efendimiz'in tavrı vardır. Hareketi vardır. Konuştuğu vardır. Söylediği yaptığı vardır. Bize de düşen ayık olmaktır. Gaflette olmamaktır. Gafil bu zaten. Rabbimizi unuttuğumuzda, imtihanı unuttuğumuzda gaflete düşeriz. Gaflete düşmüş oluruz. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi değil de bu durumda nefsimize uyarız, şeytana uyarız, birilerine uyarız, sonra bir de bakarız ki yanlış yapmışız. Ne yapmamız gerekir? Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamamız gerekir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bu ayeti bilmek başka bir şey, bu ayetin bizde imana dönüşmesi başka bir şeydir. Bütün ayetler için bu böyledir. Önce bilgiyle ayetleri biliriz, Allah'ın emrini biliriz, anlarız. Resulünün yaptığını söylediğini biliriz, anlarız ama bunlar bizde imana dönüşmedikçe onu unuturuz. Ama imana dönüşürse bunu unutmamız mümkün değildir. İmana dönüşünce onu tadarız çünkü. iman tadılmadan imanı olmuyor. Sevilmeden imanı olmuyor. Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmayı sevmemiz gerekir. Onun huzurunda olduğumuzu tattığımızda o andaki o muhabbet harini sevmemiz gerekir. <gülüyor> Sevdiğimizde imana dönüşmüştür. Dönüşmüş olur. Elbette ki yolun her şeyin bir başı, bir sonu vardır. Bir imana dönüşmeye başladığında sonu da gelir. Kemare erer. O ayetler kamil manada üzerimizde, gönlümüzde tecelli eder. Biz de bir an bile Rabbimizi unutmayız. Onun huzurunda olduğumuzu unutmayız. Dolayısıyla onun huzurunda olduğumuzu tadınca, yaşayınca evet, ne yaparız? Onun hesabını yaparız. Yani... Rabbimizin bizi imtihana tabi tuttuğunu anlar ve O'nun hesabını yaparız. Yoksa unutmamak mümkün değildir. Gaflete düşmemek mümkün değildir. Demek ki bunun için yapmamız gereken şey, ayetlere olan imanımızı arttırmaktır. imanımızı kemale erdirmektir. Bunun için de mutlaka tefekkür gerekir. Ayetler üzerinde tefekkür gerekir. Unutmamak için çaba gayret sarf etmemiz gerekir ki Allah duamızı kabul etsin. Evet, bu çabamız, gayretimiz, duamız olur. Ya Rabbi ben böyle olmak istiyorum. Huzurunda durmak istiyorum. Huzurunda olduğumu unutmamak istiyorum. Deyip çaba gayret sarf ettiğimizde bu gönlün çabası, gayreti, fiili olur ki o zaman evet, duamız makbul olur. Allah duamızı kabul eder. O zaman da onun huzurunda olduğumuzu unutmayız, imtihanda olduğumuzu unutmayız. Dolayısıyla Rabbimizin bizden ne istediğini de biliriz, anlarız. İman ile, muhabbetle baktığımız için imanımızla bakıyoruz. Evet, Allah gönlümüze onu bilmediğimiz bir şey olsa bile onu vahy eder ve bize öğretir onu. Samimi olduğumuz için, ihlasımızdan dolayı, imanımızdan dolayı evet Allah gönlümüze ne yapar? Hiç bilmediğimiz bir durum olsa bile, o konudaki ayetleri bilmesek bile, özel bir durum olsa bile Allah gönlümüze vahkeder, bize onu öğretir ki onun huzurunda mahcup olmayalım, pişman olmayalım ve mutlaka o hayırdır. Evet, bunu bu kadar anlamak yeterlidir inşallah. Efendim Kadir Ayçiçek bir insan kendini nasıl kontrol edebilir? Bir insan kendini nasıl kontrol edebilir? Kendini kontrol ed etmek demek insanın kendi kendisi olması demektir. Yani Allah'ın kendisine nefrettiği o ruhla beraber olması demektir. Hatta o olması demektir. Elbette ki bu da uzun bir yolu gitmeyi gerektirir. Yani vuslat yolculuğunu yapmayı gerektirir. Ama yolu yürüdükçe Allah'a yaklaştıkça evet bunu anlar. Bunu anlar, kendi kendini kontrol etmeyi de anlar. Kendine hakim olmayı da anlar. Kendimize hakim olmadığımız her anda kendimize hakim olmak demek ne demektir? Kendimizi kontrol etmek demek ne demektir? Allah'ın bize hakim olması demektir. Allah'ın bizim için takdir ettiğini, sevdiğini, kabul edip onunla kendi kendimize hükmetmemiz demektir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler evet. zalimlerin ta kendileridir. Kafirlerin ta kendileridir. Dolayısıyla münafıkların ta kendileridir. Ama eğer Allah'ın hükmüyle kendi kendimize hükmetmiyorsak bu durumda hakikati örttük. Küfür oldu. Kendi kendimize zulmettik. Hazreti insan olarak muamele edemediğimizden asıl zulmü kendimize yaptık. Onun için Allah'ın hükmüyle kendimize hükmetmemiz gerekir. Ve bu hüküm ruha gelir. Dolayısıyla ruhtan gönüle gelir. Ya kendi kendimize Allah'ın bize nefrettiği ruha daha doğrusu Allah'ın o ruha olan emrine, vahyine Uyar, onunla hükmederiz. Ya da şeytan bize hükmeder. Nefis bize şeytanla işbirliği yapıp hükmeder. Bize yolu gösterir, bize işi yaptırır. Onun için kendi kendimize hakim olamadığımız her anda bilelim ki şeytan bize hakim olmuştur. Allah'ın yerine birileri bize hükmetmiştir. Biz de onun hükmünü kabul etmişiz, onun hükmüne girmişiz. Daha doğrusu ona esir olmuşuz. O gönlümüzü işgal etmiş. Dolayısıyla ne yapar? Bizi istediği şekilde yönlendirir. Evet bunun için gerekli olan yine imandır. Dolayısıyla o imanımızı ispatlamak için çabamız, gayretimizdir. Allah'ın rızasını, dostluğunu, ebedi hayatımızı dert edinmemizdir. Hedefimizi Allah'ın rızası olarak belirleyip Allah'a koşmaktır. Bunu böyle yaptığımızda Allah bize yardım eder. Yoksa bizim böyle bir derdimiz olmazsa Allah'tan yardım göremeyiz. Yardımı başka yerden, başkalarından bekleriz. Evet. Onun için kendi kendimize hakim olmamız gerekir. Kendi kendimize hükmü edebilmemiz gerekir. Hükmün, emrin bizde olması, yani hakikatimizde, yani... Hükmün Allah'a ait olması gerekir. Allah'ın bizim için verdiği hüküm, bizim kendi kendimiz için verdiğimiz hüküm olmalı ki kendimizi hakim olmuş olalım. Bunun dışındaki her hal, her tavır, her hareket Allah'tan değil, dolayısıyla şeytandan, nefisten olmuş olur ki kendimizi kaybetmiş oluruz. İzmir'den İrfan Çelik, evli olan kişiler arasında özellikle beyanların çok ilgi ve alaka beklediklerinden ötürü zaman zaman ufak da olsa sıkıntılar da geliyor. Bunu nasıl dengelemek gerekir? Kardeşimiz haklı, doğru söylemiş. Bu genel olarak bu böyledir. Bu, kadının fıtratındaki bir haldır ilgiyi beklemek, sevgiyi beklemek, alakayı beklemek. Bu belki onun elindeki bir şey değildir. Onun fıtratı öyledir. Yaratır, yaratılış itibariyle öyledir. Allah onu böyle, ne burada ayet-i kerimede, süs içinde yaratılmış, süs içinde büyütülmüş, süslü olarak yaratılmış ve büyütülmüş. Olanı mı beğenmiyorlar? Allah kadın için böyle söyledi. Niye süs? Süs güzelliği göstermek içindir. Güzel görünmek içindir. Dolayısıyla bu onun fıtratında mevcut olduğu için evet, güzel görülmeyi ister. Dolayısıyla bu güzelliğin eşinden taraf eşi tarafından görünmesini ister, sevilmesini ister takdir edilmesini ister, övülmesini ister. Bu onun elindeki bir şey değildir. Fıtratı öyledir. O zaman bize de düşen fıtrata uygun ona muamele etmektir. Evet bazen aşırı oluyor. Hatta ne kadar yaparsan yap yine istenir o. O da onun elindeki bir şey değildir. Evet onu dengelemek gerekir. Elimizden geldiği kadarıyla evet mutlaka bunu, bu ilgiyi, bu alakayı göstermek gerekir. Bu bazen çok basit şeyler olabilir. Yani eve giderken mesela bir gül götürse, iki güzel kelime Evet yani seni seviyorum dese, o bir gün boyunca ona yeter. O da öyledir. Onun fıtratı öyledir. Yaratılışı öyledir yani. Onu e değiştirmek mümkün değildir. Değiştirmemiz mümkün değilse bu durumda ne yapmamız lazım? Fıtrata Uygun muamelede bulunmamız gerekir. Bunu yapmamız gerekir. Bu da bizim fedakarlığımız da olsun. Olmuş olsun yani. Onun için bütün erkek kardeşlerimiz eşlerine muamele ederken böyle muamele etmeyi bilmelidir. Böyle muamele etmezsen ne olur? Evet, Sonra kadın sevilmediğini zanneder, düşünür. Böyle bir sürü vesveseye kapılır. Eşim beni beğenmiyor. Yoksa başka tarafa mı bakıyor deyip, evet, şeytan ona böyle bu sözler verir. Bir de bakarsın ki sorun sıkıntı çıktı. Bir de bakarsın ki evet, hiç gereksiz yere böyle e, tartışmalar, ufak tefek şeyler olmaya başladı. Sonra o büyür. Onun için yapmamız gereken şey ilgiyi, alakayı, sevgiyi göstermektir. İçimizde kalmasın. Olduğu gibi gösterelim o yakınlığı, o sevgiyi. Eğer böyle olmazsa kadın kendini değersiz hissettiğinde, sevilmediğini zannettiğinde bu sefer ters tepki yapar, sorun-sıkıntı olur. Asla böyle bir şeyi düşünmesine, zannetmesine müsaade etmemek gerekir. Bu da erkeğin işi. Böyle olmazsa erkek yanlış yapmış olur. Koca yanlış yapmış olur. Evet. Ailele ilgili bir soru da var. Efendim selamların en güzeliyle selamlıyorum demiş ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Eşim ailesiyle ve benim ailemle görüşmeme izin vermiyor. Telefonla konuşsak bile önümde duruyor. Ne giymemi istiyorsa onu al, alıp gi giyiyorum. Benim zevkime bırakmıyor. O ne derse onun dediği olacak. Telefon kullanmama izin vermiyor. Çocuklarınla evde akşama kadar başımıza ne gelse, biri rahatsızlansa komşum yok. Telefonum yok. Kimse haber veremiyorum. Ne yapabilir, e, ne yapacağımı bilmiyorum. <gülüyor> köle gibiyim demiş efendim. Evet. Doğru söylemiş köle gibi. Bir köleye bile böyle muamele yapılmaz. Mesela böyle yapan kardeşimize sormamız gerekir. Sen Allah'a karşı böyle davranıyor musun? Allah senin ne giymeni istiyorsa ne düşünmeni istiyorsa neyi yapmanı istiyorsa sen bunları yerine getiriyor musun O senin Rabbin O seni yaratan Rabbindir. Sen bunu yapıyor musun Kiminle konuşmanı istiyorsa hatta en yakınlarınla bile görüşmene müsaade etmiyorsa sen bunun gereğini yerine getiriyor musun Allah şeytanla beraber olma dedi. Onunla konuşma dedi. Onu dinleme dedi. Ay onun adamlarına tabi olma, ona abd olma dedi. Sen böyle yapıyor musun? Zaten böyle yapmakla bütünüyle ona tabi olmuşsun. Bu ne demektir? Bu rablık. Eşine rablık tas taslamaktır. İlahlık taslamaktır. Böyle ancak Firavun'da olabilir. Firavun zaten satanati vardı. Öyle insanlar üzerinde ben, siz, ben sizin Rabbinizim diyordu. Biri de evde hükmü geçiyor diye evdekilerin ona gücü yetmiyor onun evdekilere gücü yetiyor diye onlara firavunluk yapıyor. Firavun budur zaten. Yetkisi olsa ne kadar yetkisi dahiline girmiş insan varsa hepsine bu rablığı yapar. Bu kul değildir. Bu kendini rab zannedenlerdir. Evet. Böyle bir şeyden evet o her kimse kim ya da böyle şeyler yapıyorsa Rabine tövbe ve istiğfar etmelidir. Evlenirken eşimizi Allah adına nikahla helal kılmışız. O bir emanet. Allah'tan emanet almışız. Ve bunun hesabını Allah sorar. Hem eşin hesabını sorar, hem çocukların hesabını sorar. Emanet çünkü. Eğer emanet olarak görürse anlar ki eşi onun arkadaşı, eşi onun Yoldaşı, ahiret yoldaşı, eşi ebedi hayatını kazanırken, dünya hayatını yaşamaya çalışırken onun yardımcısı, onun destekçisi. Bununla beraber onun dert ortağı, ortağı onun sırdaşı, onun mümin kardeşi. Gönlünün yanında sükun bulduğu, huzur bulduğu, Yani şükretmesi gerekirken nimete böyle mi şükür yapılır? Bu nimete nankörlüktür. Onun için söylüyoruz eşler birbiri için nimettir. Eğer kıymetini bilmezse Allah'ın öğrettiği şekilde, Resulünün yaptığı şekilde kıymet vermezse bu durumda nimete şükretmemiş, nankörlük etmiş olur ki onu kaybeder. Nasıl kaybediyor onu? Onun sevgisini kaybeder, onun saygısını kaybeder. Sevgisini, saygısını kaybettiğine zaten onu kaybetmiştir. Aynı yerde yaşasalar da, yaşamasalar da aynı şeydir. Çünkü artık o onu görmüyor. Görmek de istemiyor. Çünkü sıkıntı veriyor. Biri bize sıkıntı verirse biz onu görmek ister miyiz? Onun bizimle beraber olmasını ister miyiz? Hayır. Kesinlikle onunla aynı ortamda bulunmayı istemeyiz. Onunla konuşmak istemeyiz. Yakın olmak istemeyiz. Ama o mecbur olmuş bizimle kalmış. Sen onun için yoksun. Sen ölmüşsün. Sen kendini öldürdün onun gönlünde. Eşimize kadın olsun, erkek olsun. Böyle muamele etmeyelim. Kendimizi onun gönlünde öldürmeyelim. Onun gönlünde intihar etmeyelim. Yoksa sonra evet, onun sevgisini, onun saygısını arar bulamayız. Ama bunu yapan kendi kendimiz olmuş oluruz ki, böyle bir durumda, böyle bir şey olduğunda kendi kendimizi kınlayalım, ben yanlış yaptım diyelim. İnsan sevgiyi de, saygıyı da kendisi kazanıyor. Yoksa durup dururken hepiniz bana saygı göstereceksiniz ya da hepiniz beni seveceksiniz diyemezsin. Bu sevgiyi, bu saygıyı senin kazanman gerekir, senin sevgiye, saygıya layık olman gerekir. Birilerine azap edeceksin, zulm edeceksin, sıkıntı vereceksin. Sonra da karşıdan sevgi ve saygı bekleyeceksin. Sen kendini kandırıyorsun. Biri sana böyle bir muamele yaparsa, sen ona sevgi ya da saygı duyar mısın? Hayır. Oran sevgiyi de, oran saygıyı da kaybedersin. Onun için kim ne yaparsa kendine yapar. Sevgi, saygı kaybedilince onu bulmak zor olur. Çok zor olur. Onu kazarmak için çok çaba gayret sarf etmen lazım. Onun yeniden yeşerip büyüyebilmesi için çokça emek vermen gerekir. Çokça zahmet çekmen gerekir. Onun için oranı kaybetmeyelim. Nimete karşı nankörlük yapmayalım. Eşimiz bizim için nimet. Çocuklarımız bizim için nimet. Evet yapmamız gereken şey karşımızdaki nasıl rahat ediyorsa, nasıl seviniyorsa. Biz onu sevindirdikçe Allah bizi sevindirir. Biz onu rahat ettirdikçe Allah bizi rahat ettirir. Biz ona ikram ettikçe Allah bize ikram eder. Biz onu sevdikçe Allah bizi sever. Çünkü Allah'ın muamelesini kulları üzerinden alırız. Biz kullara nasıl muamele edersek, tabii ki kullar deyince işe en yakınlarımızdan başlamamız gerekir. Hem de sorumluluk itibariyle onlara nasıl muamele edersek Allah'tan Öyle bir muameleyi hak eder ve layık oluruz. Sonra anlayınca pişman oluruz, iş işten geçer. İş işten geçmeden evet kardeşlerimiz kadın olsun, erkek olsun eşine yaptığı muamelede bir sorun, sıkıntıyı görüyorsa hemen tövbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım. Allah'a dönmesi lazım, Allah dönmesi yetmez. Bir de eşine dönmesi lazım, onu görmesi lazım. Ona karşı kör ve sağır davranmaması lazım. Onu yok saymaması lazım. Onun gönlünde Allah'ın rahmetini de, sevgisini de kazanabileceğini, Allah'ın azabını, gazabını da alacağını bilsin. Bilmelidir. Evet. Efendim Adana'dan Furkan Açık. Ruhul Kudus neden parantez içinde Cebrail Aleyhisselam ismi olarak geçiyor? Allah'ın Ruhul Kudus üstündeki muradı nedir? Evet, Ruhul Kudus. Kutsal Ruh. Ruhul Kudus kelime manası itibarıyla Allah'ın tecellisi demektir. Allah'ın tecelli ettiği ruh demektir. Nefetü min ruhi ben ona ruhumdan nefettim buyurduğu o kul olan ruhu kul olan ona aynı zamanda hakikati Muhammediye de denen ruhtur ki bütün insanların ruhu o ruhtan yaratılmıştır aynı ile yaratılmıştır Birebir aynı ile yaratılmıştır ondan tecelli etmiştir tabi e, aklın aracağı bir şey olmadığı için izah edilemiyor. Rahul Kudus deyince onu anlamak gerekir. Bir de cebrelle taraf için eğer kullanılıyorsa, parantez içinde alimlerimiz öyle almışsa sadece zahiri bir ilimle baktıkları bakıp anladıkları içindir. Ota ota herhalde o olur demişlerdir. Ama bir usta yolcusu kendi hakikatini ererken bunun böyle olduğunu müşahede eder, buna şahit olur. Yani hakikati Muhammedi'nin o mertebesine vardığında, kendi ruhunun mertebesine vardığında orada varmış olur. Allah perdeyi aralayıp bunun böyle olduğunu ona gösterdiğinde bunu anlar. Bunu anlar, Allah'ın Ruhul Kudüs derken neyi kastettiğini bilmiş olur. Bunu bilmeyince, bunu anlamayınca evet. Ne der? Herhalde olsa olsa Cebrail Aleyhisselam olur diye. Fikir beyanında bulunur. Onu da parantez içine alır. Bunu böyle anlamak gerekir. Efendim Aydan Kılıç. Selamun Aleyküm. Hocam nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Hocam size sorum olacaktı. Ben ne kadar Allah'a yönelmek istese istediysem o kadar şeytan benimle uğraşıyor. Ben ki kolay kolay sinirlenmez iken şimdi ise en ufak şeyde sinirlenir oldum. Çevremdekileri kırıyorum elimde olmadan. Sonradan çok pişman oluyorum. Hocam bu konuda tavsiyenize ihtiyacım var. Evet. Bu insanın elindeki bir şey değildir. Bazı şeyler insanın elinde değildir. Zaman zaman değişiyor. Zaman zaman insanın hali değişiyor. Nasıl ki dünyanın içinde bulunduğumuz bu mekanın yazı kışı evet baharı yazı varsa aynı şey insanda da mevcut. Bazen gönül alemine böyle bahar gelir. Böyle e, çiçekler açar, güller açar, her taraf yeşerir, rahmet iner. Bazen insanın gönlü öyle olur. Bazen bakıyorsun ki kış gelmiş. Donuyor, üşüyor. Kendini yalnız hissediyor. Sıkıntı duyuyor. Bazen bakıyorsun ısınmış, yanıyor. Yani her e, mevsimi kendi, kendi gönül aleminde yaşıyor. <gülüyor> Herhangi bir şey değişmemiş. Mevsim değişmiş. Yani onun üzerinde bir değişiklik yok ama manevi olarak o mevsim değişikliğinden dolayı farklı haller alır. Daha önce kızmadığı şeylere bakıyorsun ki kızıyor ya da çabuk kızıyor ya da hemen kızıyor bakıyorsun. Kendi kendine söyler, ben böyle değildim, ne oldu bana diye. Ona bir şey olmamış. Sadece dışarıdan mevsim değişmiş, o göçer yalnız. O sakinleşir. Bir şeyler oluyor o günün aleminde. Onun da bilmediği, farkında olmadığı şeyler oluyor ondan. Sonra o, o bir yolculuk. Yani yolu yürürken, kışa, bahara, yaza, sonbahara böyle uğruyor. Sonra onu geçtiğinde bir de bakar ki mevsim değişmiş. Yumuşadı, gevşedi, halim oldu. Gönlü böyle genişledi. O eldeki bir şey değildir. Bütün mesele evet yolu yürürken yaşadığı hal ne olursa olsun o Allah'ın hesabını yapıp doğru yapmaya, güzel yapmaya, yanlış yapmamaya, yapmamaya çalışmaktır. Sonra o geçer. Bu bir yolculuktaki yaşanan hal değildir onu anladıksa, onu sorun yapmayız. O anda, o geçene kadar dikkat ederiz. Evet. Efendim devamlı ikinci sorum da, hocam namazdayken hissetmediğim manevi haller, namaz biter bitmez başlıyor. Sizce neden namazdayken olmuyor da bitmeye yakın başlıyor? Namazımda bir sorun mu var? Evet, namazda bir sorun yok. Namazda hazırlık sorunu var. Hazırlanamamış demektir. Yani namaz sonra doğru geldiğinde daha yeni hazırlanmaya başlayıp daha yeni huzurda durmaya başlamış. O manevi hali, o muhabbeti yaşamaya başlar. Bunun için Allah yolu gösteriyor. Ne burada ayet-i kerimede? Allah'ı zikredin. Kalbiniz mutmain olunca kalkın namazı kılın. ikame eğdin. Bu durumda ne yapmak gerekiyormuş? Namazdan önce hazırlık yapmamız gerekiyormuş. Neyle? Allah'ı zikirle, evet, Allah diyerek, La ilahe illallah diyerek, gönlümüzle Rabbimize dönüp, tövbe istiğfar ederek, ben Rabbimin huzuruna çıkıp, halimi arz edeceğim. Ben beni yaratan, evet, Rabbimin, maşukumun huzuruna çıkacağım. Beni yaratan Rabbimin, benden abdiyet isteyen, kulluk isteyen, Rabbimin huzuruna çıkacağım, deyip, böyle kısa bir tefekkürde, gönlü hazır Rabbimizin buyurduğu gibi gönlü mutmain olunca o zaman kalkıp namaza durduğunda görür ki baştan sona evet ne olur huzurda mirajda durmuş olur. Manevi hali başlarken tekbiri getirir getirmez evet dünyadan çıktığını evet anlar ve tadar. Sorun neredeymiş? Hazırlanamamakmış. Namaza evet Allah'ın emrettiği gibi o hazırlamadan namaza durmakmış. Efendim Aydan Kılıç, son sorum da Mürşidini unutan dervişe mürşid kendini hatırlatır mı? Allah sizden razı olsun ve tüm diğer TV çalışanlarından razı olsun. Selametle kalın demiş efendim. Allah razı olsun. Mürşid kendini unutan, kendisini unutan dervişe kendisini hatırlatır mı? Hatırlatmaz. Niye? Eğer biri mürşidini unutuyorsa o zaten derviş olamamış. Derviş mürşidini unutmaz, unutamaz. Unuttuğu anda derviş olmaktan çıkmıştır bir kere. Eğer derviş anlamışsa, mürşidi ile beraber ustad yolculuğu yapıyorsa ve yol her anda gidilen bir yolsa, her anda bir yolculuktaysa mürşidini nasıl unutabilir? Unutamaz. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey oluyorsa o derviş değildir. O derviş olmayı kabul etmemiştir. O mürşidiyle beraber yola çıkmamıştır. O sadece böyle kendi kendine e, kendini kandırıp onunla beraber olduğunu izah etmiştir. Yolculuk yapamaz onunla. Evet, derviş mürşidini unutmaz. Unutuyorsa derviş değildir. Efendim Diyarbakır'dan Fahriye Özkan iyi yayınlar. <gülüyor> Efendimiz'e bir sorum olacaktı. Rabbimiz kitabında emrettiği dürüstçe namaz kılın sözündeki dürüst sözüyle ne demek istemiştir? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür eder. Rabbimiz bizi ayetlerinde anlattığı o kesin hesap gününde gül cemalini görmeyi kazananlardan eylesin inşallah. Selam ve sevgilerle. Allah razı olsun. Dürüstçe namaz kılın mealde geçen bir kelimedir. Allah kelimeyi ve ekmis sela namazı ikame edin buyuruyor. Namazı ikame edin. Duruş diye çevrilmiş ya da dost doğru namaz kırın diye çevriliyor. Namazı ikame et. Kıyam evet, ayakta durmak demektir. Namazla ayakta durun. Namazla evet kıyama kahır. Yani Herhangi bir şeyi yapabilmek için evet, kıyam etmek gerekir. O çabayı, gayreti e, ortaya koymak gerekir. Ekim i namazla ayağa kalkın. Namazla kıyam ettin. Kıyam aynı zamanda e, herhangi bir Allah'ın emrini, hükmünü gerçekleştirmek için yaptığın bir fiil olmuş olur. Miraca çıkmak için bütün gücünüzü kullanın. Namaz da Allah'ın huzurunda, mirajda durun. Namaz sizi ayağa kaldırsın, Allah'ın huzurunda, mirajda durdursun demektir. Namazı ikame etmek. Böyle olunca namaz namaz olur, namaz ikame edilmiş olur, dürüst bir namaz olmuş olur. Gerçek manada namaz hırınmış olur. Evet, namazı ikame etmek. İster ona dürüst şey desin, ister başka bir şey denilmiş olsun. Evet, namaz ikame edilince namaz bizi ikame eder. Bütün ibadetler böyledir. Biz namazı ikame etmiyoruz, namaz bizi ikame ediyor. Bizi ayağa kaldırıyor. Aynı şekilde biz oruç tutuyoruz, biz oruç tutmuyoruz. Oruç bizi tuttuysa o oruçtur. Yani bizi Evet, yemekten, içmekten tuttuysa, alı koyduysa, yanlış yapmaktan, yanlış düşürmekten, yanlış bakmaktan alı koyduysa o oruçtur. Yoksa ben oruç tuttum değil, oruç bizi tutarsa o oruç olur. Aynı şekilde namazı ikame etmek de öyledir. Namaz bizi ikame ettiyse, ayağa kaldırdıysa evet, o gerçek bir namaz, dürüst bir namaz olmuş olur. Evet. Efendim Batman'dan Yusuf. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle geçmiş kandiliniz mübarek olsun. Saat gece 12'den sonra yası namazı kabul olur mu? Evet. Bir vakit girmeden, girinceye kadar bir önceki vaktin namazı kılınır. Sabah namazı müstesna, o güneş doğunca vakti çıkmış olur. Yasin namazı da imsak vakti girene kadar. Yani sabah namazının vakti girene kadar kılınır. 12'den sonra da olur. Evet, Ramazan ayına giriyoruz. İmsaka kadar Yasin namazı kılınır. Evet, sabah namazı o imsak vakti girinceye kadar kılınır. İmsak vakti girince bu sefer de sabah namazı vakti başlamıştır. Öyle için de öyledir. İkindiye kadar kılınır. Akşam için de öyledir. Onun için bu işi saatte değil, vakitle ölçmek gerekir. Bir önceki vaktiyle anlamak gerekir. Bir sonraki vakit girinceye kadar namaz kılınır. Evet. Efendim devamlı bir de ayetleri Arapça okumasını bilmiyorum, Türkçe okuyorum. Kabul olur mu? Kabul olur mu? ayetleri namazda diyorsa, namazda olmaz. Namazda mutlaka Arapça okumak gerekiyor. Türkçe okuduğumuzda kabul olur mu? Belki böyle de, şöyle de sormak gerekiyor. Acaba Arapça okuduğumuzda kabul olur mu? Eğer biz kabul ettiysek, kabul oldu. Biz kabul ettiysek, burası çok önemli. Biz ayetleri kabul ettiysek, Allah da kabul etti. Kur'an da kabul etti. Ama biz okuduk ama kabul etmedik. Biz kabul etmediğimiz için o da kabul olmaz. Yani kabul olması için senin onu kabul etmen gerekir. Okudun, anladın, kabul ettin. O kabul oldu. Allah onu kabul eder. Sen kabul ettin çünkü. Kabul olması için senin kabul etmen gerekiyor. Ama sen okudun, ne okuduğunu da bilmiyorsun. Dolayısıyla kabul etmen gereken bir şey de yok ortada. Sen kabul etmedin. Kabul etmek gibi bir derdin de yok zaten. Ama kabul olsun. neyi kabul olsun? Sen bir şey kabul etmemişsin ki kabul olsun. Evet. Kur'an'ı okurken Önce bizim kabul etmemiz gerekir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? İnsanların insanlardan öylesi var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Niye lanet ediyor? Okuyor, kabul etmiyor. Okuduğunun tersini yapıyor. Tersini düşünüyor. Evet, kabul etmek için önce kabul olması için önce bizim kabul etmemiz gerekir. Mealinden okuduğumuzda kabul ettiysek işittik ve itaat ettik dediysek Rabbimiz bize her neyi söylüyorsa biz de anlayıp ona cevap verdiysek kabul ettik. O da kabul oldu. Allah da kabul etti. Ama okuduk bir şey kabul etmedik. Hiçbir şey kabul olmaz. Bir şeyin kabul olmasını beklemeyelim. Okudu, hatim okuduk. Niye kendini kandırıyorsun? Yani okuyorsun, ne söylediğini de bilmiyorsun, anlamıyorsun, ben sevap kazandım diyorsun. Bu bu kadar basit olmamalıdır. Bizim onu kabul etmemiz lazım ki kabul olsun. Evet. Arapça bilenler, Arapça okuyacak, sonra mealinden de okuyacak. Okuyup kabul edecek. Okuyup ayetlere cevap verecek, kabul ettiğini evet Rabbine beyan edecek, dua ile, hamle, tesbihle, istihbarla evet ayetlere cevap verip kabul ettiğini ikrar bile etmesi gerekir ki cevap versin, mukabele de bulunsun. Mukabele bu. Ramazan'daki mukabele de budur. Mukabele karşılıklı okumak. Okuyorsun onu Allah söyledi, bilesen de bir şey söyle. Söyle ki mukabele olsun. Cevap verince mukabele de bulunmuş oluyorsun. Bu kabul olur. Mukabbele aynı zamanda kabul etmektir. Birbirini karşılıklı kabul etmektir. Sen Allah'ı kabul ettin, Allah'ın vahyini kabul ettin. Allah da seni kule olarak kabul eder. Sen bunu böyle yapmadıkça hiçbir şeyin kabul görmez. Çünkü sen bir şey kabul etmemişsin. Evet, biz kabul ettiğimizde o da bizi kabul eder. Allah katında kabul görür. Efendim bir izleyicimiz Selamun Aleyküm hocam Aleyküm. Benim bir sorum olacak 2 sene önce eşimden ayrıldım Boşandık resmen Kızarak telefondan mesajla boş ol dedim 3 kere Şimdi birleşeceğiz Fakat 2-3 kere evleneceğiz diye Nikahsız beraber olduk Zina mı yaptık Şimdi imam nikahımız var Hocalar parasız kıymadılar Parayla cami hocasına nikah kıydırdık bu geçerli midir? Tövbeyle af dilesem pişmanım. Namazda kılıyorum. Kendime kızıyorum. Bizi aydınlatır mısınız? Evet. Elbette ki nikah geçerlidir. İster parayla kırılsın, ister parasız kalınsın. Kıyılsın. Kim kıyarsa kıysın, nikah geçerlidir. Nikah kıyılmıştır. Ama bununla beraber boşanmışken, yani biz ileride evleneceğiz diye eğer yanlış yapılmışsa ona bir şey olmaz denir mi? Denmez. Yanlış olduğunu biliyorsunuz zaten. Yanlışı bile bile yaptınız zaten. Eğer ileride nikah kıyacağız diye bir fikriniz varsa niye ileriye erteliyorsunuz? Madem ki eşin madem ki boşanmışsan. Nikahı kıyın o anda. Yani birini çağırıp nikahı kıydır. Olması gereken şey budur. Ha, diyelim ki yanlış yaptınız. Bu durumda o da böyle meşgul olmak doğru değildir. O da yanlış. O da başka bir yanlış. Günahımızı Rabbimizle aramıza koyuyoruz. Zaten evlendiniz. Zaten nikah kıydınız. Bu durumda tövbe edin, istiğfar edin. Bir daha geriye de dönüp niye böyle yaptık demeyin. Geç oraya artık. Biz niye böyle yaptık? Biz yanlış yaptık. Dedikçe o günahını Rabbinle arana koyuyorsun. Başın önüne eğilir. Rabbin senden Sevgini istiyor. Muhabbetini istiyor. Evet. Tövbe ediyorsun. İstihbar ediyorsun. Evet. Rabbine koşmaya devam ediyorsun. Bunu, bunu da evet unutuyorsun. Tövbe, nasuhi tövbe budur zaten. Öyle bir tövbe eder ki onun hatırasını bile nefretmesi, silmesi gerekir. Ortadan kaldırması gerekir. Onu hükümsüz bırakması gerekir. Yoksa o sürekli böyle şeytan onu ısıtır, önümüze getirir. Geç orayı. Arkamıza böyle bu kadar dönüp bakarsak, yolu yürüyemeyiz. Evet, yolu yürümek için yapmamız gereken bir şey varsa yapalım. Ne var? Tövbe etmek. Tövbe ettiniz mi? Ettik. Bitti. Geç artık orayı. Artık orayı unut. Önüne bak. Yürümene bak. Güzel yapmaya bak. Böyle şeylerle meşgul olmak da doğru değildir. Artık orayı geçelim. Efendim ismini vermek istemeyin başka bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. Hayırlı programlar. Alan selamı rahmeti üzerinize olsun. Mürşidime ve diğer TV çalışanlarına kucak olası sevgiler. Sorum şu şekilde. İçimde birden çok farklı karakterlerin olduğunu hissediyorum. Mesela çok kötü şeyler telkin eden bir karakterim var. Diğer yandan iyi şeyler telkin eden karakterim var. Ve bazen de çığlıklar duyuyorum. Psikiyatristim bir hastalık tesisi koydu. Şu an iyiyim fakat bu sesler beni rahatsız ediyor. Bazen bazen telkinlerin tuzağına düşüyorum. Beni yönlendiriyorlar. Mürşidimden de fikir anlatırdım. Hayırlı programlar diliyorum. Teşekkürler. Evet. Böyle psikiyatri hastalığı diye bir şey yoktur. Önce bunu böyle anlayalım. Bütün bu hastalıklar hepsi nefsin hastalıklarıdır. Nefsin hastalıkları. Çift kişilikli gibi kendini hissediyor. Bütün insanlar öyledir. Neden öyledir? Bir tarafta nefis gönüle bir şeyler söylüyor. Bir taraftan şeytan bir şeyler o gönüle fısıldıyor. Bir taraftan da Allah o gönüle vahy ediyor. Çift kişilik yok. Tek kişilik var. Mesele kimi dinlediğidir. Allah'tan gelen o güzelliği vahyi mi dinliyor? Yoksa Şeytandan gelen vücut seyimidir diyor, nefsinden gelen vücut seyimidir diyor. Evet kişi bir tane ama iki yerden ne geliyor gönlüne, evet ya Allah'tan vahiy ya da şeytandan vücut geliyor. Ona düşen nedir? Ona da düşen tercih yapmaktır. İnsanların hepsi öyledir. Bu bir e, farklılık değildir ya da bir terslik yok bu işin içinde. Eğer o Rabbini dinlemeyi tercih ediyorsa Allah ile beraber olur. Şeytani dinlemeyi tercih ederse şeytanla beraber olur, şeytana dost olur. Buna beraber sesler duyuyor. O da şeytanidir, o da neftanidir. Evet, böyle şeylere bakmak doğru değildir. Böyle şeylere bakmaya tenezzül etmek hazır ki insana yakışan bir durum değildir. Geliyorsa ses ne demesi gerekir? Köpek demesi demeyim geçmesi gerekir. Ciddiye almaması gerekir. Ciddiye alması gerektiği şey nedir? Rabbinin gönlüne vahyettiğidir. Gönlüne gelen güzelliklerdir. Evet. Bütün iyilikler size Allah'tan, hayırlar size Allah'tan, bütün şerler, kötülükler de kendi nefsinizdendir. Allah'tan oranı alacağız. nesisten şeytandan oranı değil. Gerisi safhasallandır, hiçbir de yok. Böyle ben hastayım, ben Çift kişilik mi? Yok böyle bir şey. Sen insansın. Hepsi bu. Kendimizi tanımamışız, anlamamışız. İnsan budur zaten. Bu iki, ikisi arasında, hayırla şer arasında tercih yapandır. İmanla küfür arasında ter, tercih yapandır. Hakla batıl arasında tercih yapandır. Güzellikle çirkinlik arasında tercih yapandır. İkisi olacak ki tercihi olsun. İradesi olsun. Allah ona irade vermiş, tercih etme hakkı vermiştir. Bize düşen hakkı tercih etmektir, Rabbimizi tercih etmektir, hayrı tercih etmektir, güzelliği tercih etmektir. Ötekini de dinlememeye çalışmaktır, ciddiye almamaktır. Başka da bir şey yok. Onun için kardeşimizin böyle şeylerle meşgul olması, psikiyatriyle meşgul olması, seslerle meşgul olması, kendi kendisiyle o içindeki seslerle meşgul olması yanlıştır. Dost doğru yoldadır. Doğru yap, güzel yap. Başka da bir şey gerekmiyor. Evet. Efendim bir izleyicimiz kadınların sosyal medya kullanması doğru mudur? Evet. Sosyal medya. Mutlaka bunun bir ölçüsü olmalıdır. Her şeyin bir sınırı olmalıdır. Sınır. İnsan kendine o sınırı çizmelidir. Bu sınır Allah'ın sınırıdır. Allah'ın koyduğu sınır vardır. Kim o sınırı çiğnerse Allah ona hududullah diyor. Allah'ın hududunu çiğnemeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu huduttur. buyuruyor. Mesele Allah'ın hududunu bilmektir. O hududu çiğnememektir. Bu her şey için böyledir. Sosyal medya için de bu böyledir. Eğer onu hayır olarak kullanıyorsak, mesela bayan kardeşlerimiz birbiriyle evet, sohbet için, muhabbet için, birbirine bir şey anlatmak için, dertleşmek için, yardımlaşmak için kullanıyorsa bu hayırdır. Ama onun nefsi arzuları için kullanırsa ya da doğru olmayan, helal olmayan şeyler için kullanıyorsa, bayanlar özellikle orada erkeklerle görüşüyorsa kesinlikle haramdır, kesinlikle yasaktır. Bu onların felaketi olur, o şeytanın tuzağıdır. Kesinlikle böyle bir şeyin olmaması gerekir. Evet bayanlar evet kardeşleriyle görüşebilir, bayan kardeşleriyle, erkeklerle değil bayan kardeşleriyle görüşebilir, sohbet edebilir, eğer böyle bir şey varsa mesela oraya erkekleri koymaları doğru değildir, kesinlikle yanlıştır. İsminin bile olması doğru değildir, kesinlikle yanlıştır. Evet, Bunu böyle, bunu unutmayalım. Böyle bir şey kabul etmiyoruz, edemiyoruz. Bütün aretler öyledir. Televizyon da öyledir. Yani düğmesi senin elinde, istersen açarsın, Kur'an'ı dinlersin orada, Kabe'yi izlersin orada. Değil mi öyle? Ama istersen başka bir şeyi açarsın. şeytani seyredersin. Şeytanın filmini seyredersin. Şeytanın sana göstermek istediğini görürsün, dinlersin. Bir de bakarsın ki şeytanın tuzağına düşsün. Evde bir bıçak daha öyledir. Ne yapıyor hanım? Alıp onu mutfakta kullanıyor, yemek yapıyor onunla. Evet, bıçak bu. Bir doktor onunla bıçakla ameliyat yapıyor. Ama bir katilde bıçakla alıp ne yapıyor? Birini öldürüyor. Sonra da bıçak bu. Bıçağın bir suçu yok. Suç kimde? <gülüyor> Suç onu kullanandadır. Suç o nefsin suçudur. Eğer insan şeytana uymuşsa her şeyi yanlış kullanır. Ama insan Rabbine itaat ediyor. Rabbinin hesabını yapıyorsa... Her şeyi güzel kullanır. Onu kullanırca ondan hayır kazanır. O onun için hayırdır. Ama nefsine uyup kullanırsa o da onun için şerdir. Onun için bir şeyleri yasaklamak yerine evet, gönüllü onu kullanabilecek hale getirmek gerekir. Mümince bir hal, mümince bir tavır sergilemesi gerekir o kulu. Evet, Onun için şu Doğrudur, şu yanlıştır demiyoruz. Herkes doğruyu, yanlışıyı biliyor. Evet. Her aleti doğru olarak kullanmak gerekiyor. Aynı şey telefon için de geçerlidir. Doğru kullanılacak hayır olur ama yanlış kullanılacak da şer olur. Hem kendimizi hem çocuklarımızı bu konuda eğitmemiz gerekir. Yetiştirmemiz gerekir. Aletleri kullanırken aleti elinden alamazsın. Elinden alırsan bir başka aleti kullanır. Başkasının aletini kullanır. Onun için çocuklarımızı eğitmemiz gerekir, kendi kendimizi evet eğitmemiz gerekir, anlamamız gerekir. Allah'ın gazabı nerededir, rahmetin nerededir onu bilmemiz gerekir. Tercihimizi Allah'ın rahmetine göre yapmamız gerekir. Yoksa evet nefsimize göre, şeytana göre yaptığımızda evet kullandığımız araçla beraber Allah'ın azabına, gazabına uğrarız. Dünyamızda, ahiretimizde cehennem olur. Onun için dikkat etmemiz gerekir. İzmir'den Aleyküm Aleyküm efendim İzmir'den bir izleyicimiz. Selamlar Efendim. Ben sohbetlerinizi dinlerken ve bazen tefekkür ederken bir an zihnim bomboş kalıyor. Nasıl anlatsam halimi bilemiyorum. Kendimi bulamıyorum. Ama siz anlarsınız eminim. Siz Allah dedikçe içim coşuyor. Allah dedikçe mutlu oluyorum. Ama neden oluyorum? Ne hissediyorum? Bir an boşlukta kalıyorum. Beynim kalbim bir an dona kalıyor. Bu halimin hikmeti nedir? Himmetinize duacıyız, ellerinizden öpüyoruz. Evet. Bir anda kendimizden, nefsimizden, dünyadan kurtuluyoruz demektir. Ama kendimizi bulamıyoruz. Bulmak için önce kaybetmek gerekir. Kaybetmediğin şey nasıl bulacaksın? Önce kendimizi kaybetmemiz gerekir ki sonra kendimizi bulalım. Efendim Iğdır'dan bir izleyicimiz hayırlı akşamlar hocam. Hayırlısı. Evde ev köpeği beslemek doğru mudur? Allah razı olsun. Evde ev köpeği beslemek. Eğer evimizi korusun diye beslersek bu doğru olur. Allah köpeği eğer yaratmışsa mutlaka köpeğin de bir işi vardır. Eğer köpek orada vazifesini yapıyorsa bu doğrudur. Bu durumda onu beslemek doğrudur. Köpek vazifesini yapıyorsa. Yok köpek vazifesini yapmıyor. Biz köpekle oyun oynuyoruz. Biz köpekle eğleniyoruz. Yani köpekle oynayacağına köpekle eğlenacağına bir insanla oynasan da iyi olmaz mı? Köpeğe niye zulmediyorsun? Hem köpeğe zulümdür bu hem insana zulümdür. Köpeğin bir işi var. Bir vazifesi var. Bir zikri var. Eğer o vazifesini yapmıyorsa o da sıkıntı yaşar. Sen ona sıkıntı yaşatıyorsun. Ardültür köpeği gezdir. Köpeğin ne işi var gezmede? Köpeğin sana ihtiyacı yok. Senin köpeğe ihtiyacın var. O senin korumalıdır. E yok. Yani e, korumak için değil de, evi korumak için değil de alıp öyle köpeği meşgul etmeyelim. Köpeğe de yazdıktır. Kepeki böyle meşgul etmek doğru değil. Efendim selamünaleyküm demiş Onur isimli bir izleyicimiz. Ay, Sahih, Sahih ve Buhari hakkında Sahih-i Buhari hakkında ve mezhepler hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler demiş efendim. Sahih-i Buhari bu. Bütün hadisler için aynı şey geçerlidir. İster sahih Buhari'de olsun, ister sahih olmayan sanatiyyimiz diğer kitaplardan olsun, ismi sahih olmasın. Fark etmez. Her biri mutlaka sahih diye binlerce hadisin içinden seçme yapmıştır. Bir başkası gelir, bu sefer o sahih diyenin seçtiklerinden seçme yapar. Bir kısmına bunlar sahih değil der. Sonuçlar sahih olup olmadığına hüküm veren kimdir? Bir beşer. Beşer hüküm veriyor. İnsan hüküm veriyor. Öyle değil mi? Elbette ki alimlerimizin beşer olsa da verdiği hükmü ciddiye alıyoruz. Ama sahih olup olmadığını Rabbimize soracağız. Rabbimizden soracağız. Allah'ın vahyine arz edeceğiz ki gerçek manada sahih olup olmadığını anlayalım. Birini sahih dediğini öteki yok. Sahih değil diyor. Zahiptir diyor. Mevzudur diyor. Hasendir diyor. Ötekinin sahih dediğine öteki başkası aynı şeyi söylüyor. Kime güveneceğiz? Rabbimize güveneceğiz. Rabbimizin vahyine güveneceğiz. Sahih dense de denmese de Allah'ın kitabına arz edeceğiz. Kitabın bütününe arz edeceğiz. Sahih mi değil mi ya Rabbi? Resulullah Efendimiz böyle bir şey söylemiş mi? Söylememiş mi? Söylemişse Hangi ayete göre söylemiş? Bu hadis hangi ayetin hükmüne giriyor? Hangi ayetin tefsiri olabilir? Hangi ayet buna işaret etmiş olabilir? Deyip bakmamız gerekir. Kesin olarak iman edebilmemiz için. Anlayabilmemiz için. Yoksa baktık, Kur'an'a ters düştü. Yok bu hadistir. Sahih hadistir. Kur'an'a ters düşüyor. Yani bu bunu alacaksın. Bu ayeti nesmi edeceksin? Yok mu sayacaksın? Bu ayet bu ayet bu hadis bu ayetin hükmünü sildi mi diyeceksin? Böyle bir şey olur mu? Evet. Sahih deyince Kur'an'a arz ettiğimizde eğer Kur'an sahih dediyse sahihtir. Elbette ki alimlerimizin de sahih deyip seçtiklerini de ciddi alıyor, sahih olarak kabul ediyor. Kabul etmekten sonra bir de Kur'an'ın ölçüsüne de arz ediyoruz. Kur'an'a arz edip, kabul edeceği arz edip, Kur'an'ın kabul etmediği bir şeyi evet. kimse hayderse desin onu kabul etmemiz de mümkün olmaz. Evet. Efendim mezheplerle ilgili <gülüyor> görüşeceğinizi. Mezhep yol demektir. Gidilen yol demektir alimlerimiz, mezhep imamlarımız evet yolun yolun nasıl gidileceğini, yani ibadetin nasıl yapılacağını, insanlara muamelenin nasıl yapılacağını, ticaretin nasıl yapılacağını, buna beraber vasiyetin nasıl yerine getirileceğini, eşlerin birbirine nasıl muamele edeceğini anlatmışlardır. Ama mezhep deyince içinde barındırdığı yani kendisinden istifade edilen hüküm çıkarılan ayetlerin sayısı yaklaşık 400 tanedir. 400 ayetten ayetten çıkarılmış bu mezhep fıkıh geriye 6000 küsur ayet kalıyor. 6000 ayetten biraz daha az. Bu 6000 ayet neyi anlatıyor? Yani mezhep deyince bunu böyle büyütmenin de bir anlamı yoktur. Mezhep din değildir. Evet, sadece evet, hükümleri içerir. Bu hükümler de 400 ayetten çıkarılmış. Mesefi kabul edeceğiz. Evet, alimlerimiz gereken iştihadi yapmıştır. Birine uyacağız. Veya bir hükümde başka birine de uyayabiliriz. Ama bu yeter mi? Bu yetmez. Bir mezhebe uymak yetmiyor. Allah'ın Kitabını anlamamız gerekir. Geriye kalan o altı bin ayeti okuyup Rabbimizin üzerimizdeki muradını anlamamız gerekir. Rabbimiz bizden canımızı istiyor, canımızı. Onu vermeden ahireti aramıyorsun. Evet, ne buyurdu? Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Malını canını vermeden. Allah cenneti sana vermiyor dedi. Allah söyledi. Yani bir tek o mezhepteki hükümleri bildin bu yetiyor mu? Yetmez. Canını nasıl vereceksin bunu öğrenmen lazım. Malını nasıl vereceksin bunu öğrenmen lazım. Buna iman etmen lazım. Yetmez bunu vermen lazım. Seni bu seviyeye getirecek böyle bir imana sahip kalacak olan Allah'ın vahyidir, ayetleridir. Ayetler üzerindeki tefekküründür. Rabbini anlamandır, tanımandır. Rabbini sevip, Rabbine aşık olmandır ki marını, canını ona kurban edebilesin. Kendini ona feda edebilesin. Yoksa işte şöyle ibadet yapılır, böyle oruç bozulur, böyle abdest bozulur demekle bu kazanılmaz. Din bu değildir. Onun için mezhep din değildir. Bu dinin kitabı, evet Kur'an'dır. Bu dinin peygamberi Allah'ın Resulü'dür. Alilerimizde o yol nasıl gidilir, ibadet, muamelat nasıl yapılır, onu öğretmeye çalışmış. Evet, herkese lazım olan, gerekli olan Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla Resulünün de hayatıdır. Elbette ki bir yoruyu da böyle takip edecek. Kendisi bilmediği için takip edecek. Bilince, öğrenince, iştihad etme seviyesine geldiğinde o da gerekmiyor. Evet. Ben bizlerinizle bir ara verelim. Bize. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tez inşallah.